Bir güvercin kanadının altında öleceğiz belki de Hani ağzında zeytin dalı bulunan O güvercin var ya size. Beyaz saraylardan kovulacak yüreğimiz Adımız yazılmayacak özgürlük şarkılarına Bizi bizden bildiklerimiz vuracak En delikanlı çağımızda Çalışır rotatifler Telefonlar, teleksler, kalleşlikler, mekik diplomasiler Kavga tutan eller kırılır Biz dili tutulmuş bir çağın çocukları Biz zulmemziren bir çağın çocukları Halepçe bir yalnızlık çöker her yanıma Nasıl saklarım bu yalnızlığı, bu kavgaları, bu soykırımlarını Çocuklar bilirim Azize Büyümemiş, yarınsız Bir hınçtan arta kalan. Kadınlar bilirim Azize Sönmüş bedenleri başında yavrularının Ağlayamayan Öfkeyi bilirim Azize Umudu, namusu bilirim Direnmeyi, dayanmayı, yılmamayı bilirim İnsanlar bilirim Azize Elleri bukağlı Yüreği susmuş gözleri bağlı Bir yangın yerine döner yüreğim Sen bunları duyar mısın? Bu çığlıkları, bu haykırışları, bu yakarışları Bu ölümleri, bu zulümleri, inlemeleri Bunları bilir misin? Özlemeleri, sevmeleri, acı çekmeleri Başımıza ölümler yağar duyar mısın? Sen bunları duyar mısın? Elleri arkadan bağlı bir insanın yürek seslerini Haydi gözlerini aç Haydi başını kaldır, dilini dağıt Nasıl saklarsın bu yalnızlığı, bu kavgaları, bu soykırımlarını? Bunlar onlar azize, taşladığımız şeytanlar. Bunlar insan olamamışlar, bir gülü sevememişler, bir hayata dokunamamışlar. Bunlar onlar azize, her dem karşımızda duranlar, her dem bizi arkamızdan vuranlar. Er meydanına çıkamamışlar, gizli saklı yaşamışlar korkularının kanatları altında. Unutmak olur mu, unutmak olur mu hiç Azize, Yiğit Abdülkadir'i, Sonra Hamayı, Halepçe'yi, Hindi kuş dağlarını? Söz bitmiştir Azize, yola çıkanlara merhaba, Yorulmayanlara, usanmayanlara, bıkmayanlara, Geride gözü yaşlı analar bırakarak, gözü yaşlı babalar kardeşler bırakarak, Merhaba yola çıkan, merhaba yol yürüyen, dağ aşan. Umutlar Azize, dağ gibi heybetli, gök gibi engin. Sırt çantamızda azık olsun diye, umutlar Azize, umutsuzluk çağında. Umutlar olacak yanımızda keskin bıçaklar gibi. Sonra sıradan bir umutluluk olmayacak bizimkisi. Bizim umudumuz acelesiz... Bizim umudumuz gözüpek, bizim umudumuz dört köşe İdam sehpalarına yürürken dilimizde kavga şarkıları olacak Şafaklar olacak göz bebeklerimizde Ağıtsız karşılayacak sabahı ilk defa Ağıtsız büyüyecek çocuklar Uyandıklarında anne sıcaklığı olacak yanlarında ''Bu şarkıyı ekeceğiz toprağa, bu şarkıyı çocuklara, bir deri bir kemik kalmışlara, yiğit olanlara, meydan okuyan demir parmaklıklara dağıtacağız, savaşlara, barışlara, ölü bedeni öpe öpe soğuyan dudaklara.'' ''Ağlama azize, kimsesiz bir ölüm gibi ağlama azize.'' İdam sehbalarında kalsa da son soluğumuz, Çocuklar büyüyecek kavgaya, Ağlama. Söyle bize ıssız mezarlar hazırlansın, Ağıt yakılmasın arkamızdan, söyle, Kefensiz gömülelim, Bir şehit nasıl ölürse, öyle, Bizi hayatımızla bilsin ölüm, Hayatımızla yargılasın. Biz ki kavga, biz ay ışığı bu karanlık gecede biz etiyle kemiğiyle ortadoğu biz şiir en yaman sancılarla göyeren utanmayacağız azize onurlu olmanın yasasıysa utanmamak haklı olmanın yasasıysa utanmayacağız bir utanmazlar çağında bir yüzsüzler sabahsızlar çağında daha fazla ''En fazla yaşamak isteyenler utansın azize, en fazla şişmanlamak isteyenler, bir umudu bölüşemeyenler, bir aşkı taşımaya güç yetiremeyenler utansın.'' Ağıt dolu şiirler de yazmayacağız. ''Bizim şiirlerimiz bir isyan kadar güzel, bir sabah kadar kusursuz, bir güneş kadar aydınlık, bir şafak kadar mutluluk dolu olacak.'' Ağlamayacağız azize Varsın mezarlarımız üstünde çiçekler bitmesin Varsın yas tutulmasın arkamızdan hatırlanmayalım Küfr kasım köyünde vurulanlar gibi Devrilip bir daha kalkmayanlar gibi Yürek yüreği ısıtır azize Eller elleri Gönüller gönülleri ısıtır Gün olur bu yangınlar söner Gül bahçesi olur her yanımız Seni ve beni ayağa kaldıran bu olur Eller ellere kavuşur Susarız konuşmayız Sabah olur bir bahar olur azize Her dem çiçek açarız Cinayetlerin gücü yetmez bize artık Ölümlerin gücü yetmez, doğar karanlıklara sevdamız.